Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. Açık radyo mikrofonlarından iki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle buluşan Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Ve her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Gerçek yaşanmış bu insan öykülerini öykülerimizi bizzat yaşayanlar anlatıyorlar bizlere. Bu programda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Bakalım yaşam öyküsüyle bizi nerelere götürecek, neler anlatacak sevgili Şengül Kazan. Şengül Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür İyi ediyoruz programımıza. Konuk oldunuz. Bugün aramızdasınız. Teşekkür ve... ederim, ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Yaşam öykünüzü merakla bekliyoruz gerçekten ve sormak istiyorum. Şengül Kazan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman başladı? Yavrum benim 1950 Çatavcı'da başladı. 10 yaşına kadar Çatavcı'da geçirdim. On yaşından sonra Mecliyi köye taşındık. On yaşına kadar Mecliği... çatalcada geçen o süreci birazcık konuşalım istiyorum. Nasıl o bir biraz, nasıl bir ailedi? Biraz e, sancılı geçti gerçi. Çocukluk şeyim çok sıkıntılı geçti. Babam biraz meyhur olduğu için o şeyleri fazla da şey yapmak istemiyorum yani seni. on evet. yaşında da Mecliyi köye biraz tabii orada da sıkıntılar yaşadık. Sonra babam e, bir şey kandil günü. İçki içmiş geldi. Baba, annem dinine çok şey bir kadındı. E, Namazda onu dövünce bir daha affetmez annem onu. Ben giderim bir daha gelmem dedi. Gitti babam. Bir daha da hiç gelmedi zaten. Ondan sonra diyorlar. Biz e, hayata başladık, tutunduk. Evet. Abim, e, ortanca ablam, ben. Büyük ablam da ev gelmişti Dört kardeşleriniz... En büyük Efendim? ablanız, dört kardeştiniz. En büyük ablanız Efendim? Çatalca'da Efendim? evlendi ve orada kaldı. Siz üç o kardeşiniz ve... Orada evlendi, orada kaldı. Biz annem, babam, üç tane çocuk Mecidiyeköy'e yerleştik. Peki Mecidiyeköy'de, Mecidiyeköy'de ne bir... yaptınız siz? Nasıl geçti o yıllar? Mecidiyeköy'de neler işte anlatacağım onu. Tamam, ee, tabii şimdiki annem bize iş bulmaya başladı. Gittik, iş bulduk. Ee, başörtü fabrikasında abim ben. İkimizi soktu. Biraz çalışıyorduk. Daha ben o zaman küçük olduğum zaman boya kokusundan rahatsız oldum. Ee, sonra bir de bir şeyi patlatmış abim. Bağırıyorlardı ona. Bizi bağırmayın dedim. Bizi buraya size esir mi verdiler? Falan diye. Sonra patron dedi bunlara verin haftalığına Koyun kapıya dedi. 30 lira bana verdiler. 40 lira daha bile. kapına böyle de attılar. Ondan sonra hayat başladı. Tekrardan şiş de. Yine fabrikasında bir iş buldum. Abim Dalgas fabrikasında. Ve aslında başladık biz çalışmaya. Bir sene, iki sene, beş sene her neyse. Dişteki köyde ben eşimi tanıdım. Beraber. Belki de daha benim evlenme şeyim yoktu ama belki bir kaçıştı benimki. Bilemiyorum. Yani o kaçtığım yerde çok şey değil de aslında da. Yani neyse. 1969 15 Mart'ta nişanlandık, Nisan'ın onunla evlendik biz. Şimdi 1969 Hı. yılında eşinizle evlendiniz, evet, eşinizle evet. çalıştığınız yerde mi tanıştınız? Yok, o birinci köydeydi. O da mısır satıyordu. Yani şey üç tekerlekli arabayla mısır satıyordu eşim. Oturduğunuz yerde gördünüz onu, onu eşinizle ha. o şekilde tanıştınız. Ondan sonra, evet. evet. O da işte liseyi okuyordu. O zaman hem okuyordu hem de mısır satıyordu. Neyse şey yaptı biz buradan evlendik. Bu beni bıraktı 3 ay sonra askere gitti. Ondan sonra zaman e, şimdi tabii şey yapıyorum duygulanıyorum 20 ay askerlik yaptı. 20 ay. O şeydi evet geldi kızım doğdu. Kader. Evet. E, 1971 doğumlu. Biz böyle gazeteye ilan bakarken... Ortaokul mezunları şey alıyorlardı, e, memur. Ben de hemen dedim sen o bırak, ben satarım akşama kadar onları dedim. Sen hemen git, imtihana gir. Gönderdim onu. Neyse imtihana girdi. 15 gün sonra gelin bakın demiş. Artık O günde o mısır satması gerekiyor, babası kızıyor. 28 Temmuz'da hiç unutmuyorum. Ay dedim ben giderim sorarım Sen git Mısır'ı sat Gittim ben e, şeyi, defterdarlığa Baktım en başta yazıyor Muzaffer Kazan kazanmıştır Şişli vergi içeri girdim Sordum ne yapmamız gerekiyor Tayinimiz gelecekti kaç gün sonra dedi Baktım e, Postacı geldi Şey getirdi kağıt getirdi Gene böyle bir e, Perşembe günüydü hiç unutmuyorum e, Mısır Kaynattık. Tabii eşim çıkacak satacak. Para kazanacak. Evet. Dedim sen yine git o süre ben o gün akşama kadar satarım. Siz aslında... 413 liraya yıkla girdik. Siz aslında eşinizin kazandığını, işe girdiğini, memur olduğunu eşinizden önce öğrenmiş oldunuz. Çünkü eşiniz o dönemde o gün mısır satması gerekiyordu. Tabii. Ee, tabii hayatınızı tabii. mısır satarak kazanıyordunuz. Evet, Evde evet. haşladığınız mısırları eşiniz gün boyunca satıyordu ve evinizin evet, gelirini o şekilde evet, oluşturuyordunuz. Sonra, sonra sınavda başarılı olduğu için eşiniz e, evet, sınavı kazandı ve devlet memuru evet, olarak şişliğe evet. atandı. Tabii. Sonra şişli vergilerde icra memuru olaraktan başladı. Sonra dedi ki ben gece okumak istiyorum dedi gece okuluna. Dört sene Tımbıklı'da gece okuluna başladı ticaret okuluna. Evet. Ondan sonra sonra orada e, okurken işte defter ayarlamaya başladı. Mahasebeciliğe başladı. Sonra oradan ikinci bir iş yapması yasaktı şimdiki memurları Bir verdi. Küçük bir yer açtı defter tutmaya başladı. Ve eşiniz böylelikle mali müşavir oldu aslında. Mali Devlet müşavir memurluğundan oldu. vazgeçti. Evet, evet. Peki size, size dönersek evet. bu dönemde siz ne yaptınız eşiniz e, çalışırken? Vallahi ben de elimden ne geldiyse çamaşır sattım, ev işlerine gittim, e, hırkalar ördüm, dışarıları, güler, güleren mağazası vardı Müşantaşı'nda bir zamanlar. Onları yaptım. Yani ben e, eşime kattı olaraktan, ben de yardımcı olayım birbirimize epey bir işler yaptım. Bir yandan da çocuklarınız oldu. Eşinizle Çocukların beraber oldu. çocuklarınızı büyüttünüz. Çocuklarım işte Umut oğlum da 1975 doğumlu. Ondan sonra annem kalıyordu bende. Evet. Annemle birlikte epey bir şeye yol aldık diyelim. Peki Ondan bir gün acıma... Şenir Efendim? Hanım bir gün annenizle beraber bir yere gittiniz, bir hastaneye gittiniz. Ben e, evet şimdi Türkiye Hastanesi o Bulgar hastanesiydi o zamanlar parasızdı. Evet. Ondan sonra annemi götürdüm ben muayene ettirdim. Anne dedim buralarda yakın bir yerde bak dedim şey varmış el varmış senden oraya bir dolaşalım dedim. Hadi kızım gidelim dedi beraber gittik orasını bir dolaştık çocuklarla girdim ben zaten çocukları bir dolaştık ziyaret ettik. Sonra... E, Gittiğiniz yer neresiydi? Karşınız, evet. Şengül Efendim? Hanım nereye gittiniz? Gittiğiniz yer neresiydi? Davulaycide. Davulaycide'ye ok gittiniz. gittik. Da. Evet. Gittiniz annenizle Olur. beraber girdiniz. Baktınız çocukları gördünüz. Siz çocuklar, siz çocukları gördünüz oraya girince. Davulaycide'deki çocukları da, gördünüz. 1979 Mayıs'ın 12'siydi. Evet. Çocuklarla başladım zaten. Çocuklara uğradık. Orada bir çocuklarla biraz zaman geçirdik. Sonra bahçeye açıldık. Açıda dolaştık yaşlılara. Baktım biraz tırnakları var falan filan böyle derken. Ben 15 çocuğa dedim giydireceğim evde şey ördüm onlara. Kazakla şort ördüm götürdüm giydirdim. E Şimdi ki 15 tane yapınca oradan kalkıyor yataktan ben de kızım ben de erkeğim deyince bir daha dedim götürdüğüm zaman bütün hepsini birlikte götürmem gerekiyor. Böyle yaptım bir şeyler götürüyordum param olduğunu için onlara olarak olaraktan. Sonra çocuklar anne anne diyerekten ayrılmıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar çocuklar. E ben de üzülmeye başladım bu sefer. Sonra ben bahçede başladım. yaşların tırnaklarını, el ayak tırnaklarını kesmeye. Onları daireye gidip dairede gözü görmeyenleri yemeğe götürürüm. Gözü görmeyenleri tuvalete götürürüm. O günkü akşama kadar sabah giderim ben 9-9.30 gibi. Akşam saat 7'ye kadar, 7.30'a kadar Akşama kadar tırnak kesen erkek kadın hiç ayırt etmem. kucağına koyarım ayağını güzel keserim onlar da mutlu ben de mutlu. Mesela sakat oluyor e, sakat arabasında ördeği ben ona arkamı dönüyorum uzatıyorum veriyorum diyorum ki sen ihtiyacını görebilirsin. ben bakmıyorum sana diyor Elimden geldiği kadar akşama kadar onlardan çok mutlu çok huzurlu akşam evime geliyorum o kadar mutlu o kadar huzurlu böyle. Bir su dağıtıyorum orada diyelim. O su bize bana o kadar huzur veriyor. O kadar mutlu dönüyorum ki orada tarihi mümkündeyiz. Şengül mi? Hanım yani şimdi bu, bu anlattıklarınızı bir özetleyelim isterseniz. Bugün programımıza neden Şengül Hanım konuk diye düşünen dinleyicilerimiz varsa da yaşam öyküsünün. Evet ilham veren tarafı aslında hepimize örnek olacak tarafı da şu tam da anlattığı konu. Şengil'in 1979 yılında yani 41 evet. yıl önce 41 da yıl, evet. 41 yıl önce Davlec'in kapısına içeriye giriyor ve içeriye girdikten sonra oradaki dünyayı keşfediyor ve ben bu insanlar için bir şey yapmam lazım diyor ve 41 evet. yıl boyunca hiç ara vermeden 41 yıldır Davlec'e de gönüllülük yapıyor. Hani etrafımızda evet. birçok gönüllü hikayesi duyuyoruz. İnsanlar gönüllü olarak ee, çeşitli organizasyonlarda, kurumlarda destek oluyorlar ellerinden geldiğince. Ama bu gönüllülük hikayesini, gönüllülük e, mücadelesini, görevini 41 yıl boyunca ara vermeden sürdürmek başlı başına bir olay. Başlı başına örnek alınacak, ilham alınacak bir yaşam öyküsü diye düşünüyorum. 41 ya, evet. sene boyunca siz hiç ara vermediniz ve e, bakınca oradaki... E, desteğe ihtiyaç olan Yardıma ihtiyaç duyan e, Bireylere baktığımızda da e, Hiç ayırt etmeksizin Yaşları ne olursa olsun e, Onlara hiç, gidip kişisel bakımlarına hiç, yardımcı oldunuz Hiç, hiç, hiç Eli kirliymiş, ayağı kirliymiş Güzel, alırım Eskiden bu kadar e, şey beziyor, ka, Tuvalet kağıtları Böyle ıslak mendiller falan yoktu ben evden bez götürüyordum mesela güzel sabunluyordum. yedim sabunu bezden ellerimi silerim tırnakları keserim hani yok ne yaşlı derim, ne erkek derim, ne genç derim. orada çok fazla. Peki size şey sormak istiyorum neydi evet. derdiniz neydi derdiniz neden neden 41 yıl boyunca davulcude de gönlük yaptınız sizi buna iten neden Benim ne? Derdim ya ben küçük yani yani çocukken bize hep böyle yardımcı olacaksınız yaşlılarınızda gördüğünüz zaman bir paket taşıyor, ne bileyim bir ihtiyacı var ona yardım edeceğiz ben mesela genç kızken Mecliye köyde bütün mahallenin e, sobaların orası gece kondu şeydi, sobalarını kurardım çağırırlar mesela e, benden yaşlı olanlar vardı tahta -ta parçası götürürdüm yok o, kömürünü koyardım modununu koyardım sobanın yanına böyle şeylerden huzurlu oluyordum mutlu oluyordum Şimdi ben gidip misafirlikte boşu boşuna vakit geçireceğime, ben orada geçirdiğin vaktimi çok mutlu olaraktan, huzurlu olaraktan geçiriyorum. Yani severek yapıyorum. Bilmiyorum değişik bir duygu. Ben gitmediğim zaman oraya hasta oluyorum. Salı-cuma sabahleyin ben erken, akşamdan yaparım işlerimi. Sabahleyin muhakkak oraya gideceğim. Ömrüm olduğu müddetçe, bucağım bende olduğu müddetçe Allah'ın bana bacaklarıma, akılımı e, güç versin evet. şey versin vicda, yani gayret versin gidin ben orada onlara, onlar beni görünce bütün duvarlar gidiyor sen gidiyorsun buraya, cumartesi falan üç gün var diyorlar nasıl geçecek bu zaman ondan sonra perşembe, çarşamba var arada bunlar olmaz diyorlar, yakın olsa daha çok gideceğim ama ben Ataşehir'de oturuyorum çünkü Köprü çok zor oluyor ama evet. ben katlanıyorum onu. Siz her, her gönüllülük gününüzde, her hafta, haftada iki kere Ataşehir'den kalkıyorsunuz, ok meydanına gidiyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Ve tabii, tabii. bence altını çizmemiz gerekiyor. Ben... Darbezde'de <gülüyor> e, kalan insanlar size diyor ki, siz kapıdan içeri girince buranın duvarları gülüyor. Evet, evet. sen geliyorsun burası neşet oluyor yani. Yani adın gibi benim adım Şengül. Ya burayı güller açıyor sanki diyorlar. Vallahi böyle karşılıyorlar. Çaylarını veriyorum severekten. Onlara e, kran peynir alıyorum. Onları da, e, ekmeklerin üstüne sürüyorum. Geçen hafta yoktu. Salça almıştım. Salça sürdüm. Aman bayıldı ya. Yani bilmiyorum yani. Böyle değişik şeyleri istiyorlar. Yapıyorum. Elimden geldiği kadar. Allah'ım bana güç versin yapayım. Ne Ona güzel. Bir olsun Allah Artık bir, bir aile, aile gibi de. olduğunuzu düşünüyorum Darre ile oradaki çalışanlarla, aile, orada o, konaklayanlarla. Ailem büyük ailem benim, büyük ailem. Gerçekten öyle. Orası benim ikinci ailem. Ben her zaman eşime dediğim, bak ediyorum. Beni buradan diyorum, ölene kaldırın. Buranın caminden kaldırın. Buradaki hastalarım beni gönderir buradan diyorum. Beni başka yerden kesinlikle göndermeyin diyorum. Allah uzun ömür yani. versin size. Öncelikle. Gerişik. Değişik bir duygu yavrum yani ben yağmur demez, kar demez, soğuk der, şakır şakır yağmur yağar ben giderim yani. Peki aileniz aileniz ne diyor bütün bu gönüllük, muhacera ramzalar? Sağ olsun binlerce ondan tabii. E, arabayla mesela götürüyor beni yerine göre otobüste de gidiyorum. İş olduğu zaman onun gitmediği zaman ben otobüste, metrobüste gidiyorum. O da çok mutlu, o da hoşuna gidiyor yani benden. Sonra akşam oldu mu ne yaptın bugün ne işler yaptın bakalım diyerekten. O da mutlu o bir şey dese belki sıkıntı yaşarız ama hiç demiyor çocuklarım da öyle. Cuma günü ben torunumu götürdüm mesela. O gün çok hoşuna gitti anneanne sen çok güzel şeyler yapıyormuşsun. O gün ona su dağıttırdım. dedim hadi dedelere e, nenelere su dağıt yavrum diyerekten. O da çok mutlu oldu hoşuna gitti anneanneciğim çok güzel şeyler yapıyormuşsun sen diyerekten. Ne bana güzel. bilmiyorum aileye de elimi veriyorum yavaş yavaş yani bir gün ben yaşlanıp gidemeyince hadi yavrum siz gidin erkekler var orada yıkarsınız banyo yaptırırsınız şöyle yaptır bir göz görmeyen hasta vardı ben onu aşağı yukarı üç sene arkadaşı eve getirdim evde bana misafir ediyordu evet. şimdi artık yürüyemiyor getiremiyorum ama onu iki sene hiç Hilafsız yıkadım tertemiz mis gibi çamaşırını getirdim evde yıkadım türedim götürdüm. Eskiden yoktu böyle orada yıkanacak yer falan. Şimdi çok güzel yıkanma makineleri falan var gövermiyorlar. Yani. Peki o bütün süreç Şengül Hanım size ne kazandırdı Buyurun. desem? Yani bütün bu 41 yılda siz ne ay öğrendiniz ne kazandınız? Manevi, manevisi çok büyük çok huzurlu oluyorum yani onu kazandırdı bana. Allah'ım sana bir dildiğin kere şükür. Bunu yapıyorum. Yani bütün insanlara, gençlere tavsiye ederim. Böyle yerlere gitsinler. Ziyaret etsinler. İhtiyacı olanlara ellerini uzatsınlar. Peygamber Efendimiz ne demiş ya? Birbirimize yardımcı olun. Birbirimizi sevelim. Elimizi uzatalım. Yani olmayana bir lokma, ekmeğin varsa bir blokmasını sen ona götür. Birlikte yiyin diyerekten. Ben bir tane ye bak orada soyarım. Kokar. Hepsinin ağzına birer gibi vermeden ben ağzıma kesinlikle atmam. Yani manevisi çok büyük. Çok bilmiyorum yani değişik bir duygu. Yani şeylerin anlatılmıyor tabii böyle. Tabii gidip Yaşam yaşamadan orada o havayı teneffüs etmeden, teneffüs etmeden e, bütün bu evet, bahsettiklerinizi... gereken şeyler var. Geçen sene Cumhurbaşkanımız bana şey verdi. Karşılıksız ödül şey verdi, kupa verdi bir tane beni Ankara'ya davet ettiler evet şey ne yaptılar. güzel demek ki yaptıklarınızı gören birileri olmuş ve bunu takdir etmişler bir anet işleri da... başkanımız bir şeyde geldiydi oraya iftar için Ramazan'da e, beni görmüş demiş bu hanım ne yapıyor işte demişler böyle böyle bunu bir değerlendirelim biz bu hanımın yaptığı iş demiş, çok büyük bir iş sonra telefon ettiler böyle böyle derken, tabii gelirim dedim gittim onurlandırdı olsun teşekkür ediyorum ama ben hiçbir şey için yapmıyorum bunu. Severek, gönlümden, içimden geliyor yapıyorum. Elbette. 70 yaşında, 71 yaşına gireceğim. Allah'ım inşallah gene ömür versin de gidip yapayım ona evet. yardımcı olayım. Uzun ömürler diliyoruz size. Peki şimdi e, gençleri görüyorsunuzdur. E, kıyasladığınızda geçmiş dönemlere nazaran sanki e, şimdiki nesil biraz daha duyarlı. Özellikle böyle konularda gönlü şimdi, olma konusunda fazlalaştı yani geliyorlar ziyaret ediyorlar falan şimdi e, yavrum zaten diyorum ki ben yaşlı bakmak evde çok zor evet bırakıyorsunuz ama devamlı gelin ziyaret edin gelin hastanız ne? 15'te bir haftada bir gelin yıkayın banyosunu yaptın bir ihtiyacı var mı dolaşın ama bırakıyorlardı hiç gelmiyorlar ama şimdi bugünlerde biraz böyle var bir şey kıpırtı var inşallah Allah'ım inşallah vicdan versin, sevgi versin gençlerimizi. Eskiden daha çoktu bu şeyler. Bilmiyorum bize ailemiz hep öyle öğretti. Yaşlı, sahipçı bileceksin. Benim anneme, ben terkosa gidiyordum anneme banyosunu yaptırıyordum. Bütün her ihtiyacını yapıyordum. Yavrum tuttuğunu altın etsin. Öyle duasını aldım ben, öyle duasını aldım anneciğimin nurlar içinde yatsın. Üç gün yatak, dördüncü günü toprak dedi. Çarşamba günü biraz keyifsizlendi. Cumartesi günü ruhunu teslim etti. Evet. Şengül Hanım, içinde peki evet. yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ee, evet. Bundan sonrası için nedir planınız? Ne yapacaksınız? Var mı bir hayaliniz, bir planınız? Yavrum ben bundan sonrakide gene hayatıma böyle devam edeceğim. Hocam bende olduğum müddetçe ben oraya gidip elim uzatacağım. Bu üç tane de tırnak keserim ben oraya gideceğim. Ayağını yıkayacağım. Ne bileyim gözümün gördüğü, aklımın erdiği müddetçe ben oradayım. Allah nasip ederse Yapacağım işimden sonra da aynı şekilde devam edecek. Ne mutlu. Hiç şey yaptı hülyatsız. ben yani devam. İşime devam Allah kısmet ederse. Umarız uzun upuzun bir ömrünüz olur <gülüyor> önünüzde. Yani. Yok onları Ve... bırakmam. Onlar beni bekliyor. Dört gözle bekliyor. Yani onları bırakmam canım benim. Ne güzel. Peki programımızı Vallahi... dinleyen dinleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz? Onlara Vallahi tavsiyeniz? Ya yaşlılarına sahip çıksınlar. yaşlılarından, ilgilensinden yakından. O telefonları azıcık ellerinden bıraksınlar. Eve geldikleri zaman onlarla sohbet etsinler. Muhabbet etsinler. Birbirlerinden böyle kaynaşsınlar. Çünkü çok uzaklaştık. Eskiden bir sabah başında toplanıyorduk. Şimdi herkes ayrı odalar. Beylerinde telefon. Bunları birazcık bırakarak da aileyle şey yapsınlar. Kaynaşsınlar. Çok güzel olur. Peki sizin gibi gönlülük yapmaları için de tavsiyede bulunur musunuz? Darla gelsinler, tabii gönlülük gelsinler yapsınlar mı? Tabii bir çay versinler öğlen. Ellerini uzaksınlar tutan oluyor. Yeter ki sen elini uzat sevgiyle, şefkatle onu tutan olur yavrum. Peki o çok teşekkür ediyor. ediyoruz. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ben teşekkür ediyorum. Beni duyduğumuz için şeylere, gençlere inşallah duyarlar. bunlarda şey olur inşallah insanlara. Öyle. Emin olun ilham olacaktır anlattığınız biçim her olur. şey. İnşallah inşallah tabii. Güzel şeyler bunlar onlarla da uğraşsınlar yani boş vakitlerinde bunlarla uğraşsınlar çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Çünkü yaşıyorum hani çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum yani bir huzurluyum yani o kadar huzurluyum ben oraya gitmekle. Yarın sabahlar nasıl nasip ederse ilk işim oraya gitmek. <gülüyor> ne güzel. Bizden de çok selamlarımızı iletin herkese. İnşallah söylerim yani. Buradan Söyledim. da bizi dinleyen herkese çağrımız olsun. İstanbul'da Darülalizler'in kapıları herkese açık ve hepinizi bekliyoruz. Okay. Herkesin tabi, tabi. yapacak Her orada işi var. Yapsınlar. Dolayısıyla güzel hiçbir güzel. şey yapmasanız bile, gönlün olarak gidip orada hiçbir iş yapmasanız bile oradaki insanlarla zaman geçirmeniz, onlarla sohbet, sohbet etmeniz, sohbet. onları sohbet hayata edsinler. bağlayacaktır. Ne... Ne şeyler var, değerler var orada biliyor musun anlatıyorlar. Hiçbir tanesi düşündüm mü ki geçtiğinde acaba oraya gideceğiz diyerekten. Asla. Ama işte hayat bu. getiriyor. O yerlere bırakılıyor. Evet. Yani. Çok teşekkür Onun ediyoruz. Programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü paylaştınız. Ben teşekkür bu fırsatı şey yaptığınız için. Biz yalnız. size teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Güle güle. Evet efendim bugün konuğumuz sevgili Şengül Kazan'dı. Şengül Kazan yaşam öyküsüyle başlı başına bir gönüllülük abidesi bence. Hani her şeyden şikayet ediyoruz. Her gün şikayet edecek bir sürü konumuz var. Söyleneceğimiz, neden böyle olmuyor diyeceğimiz. Bir sürü sorun oturup konuşabiliriz. Arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla bir araya geldiğimizde o kadar çok sorunumuz var ki bu ülkede. Ama işte o sorunlardan sadece şikayet etmek yerine bir ucundan tutup tarafı olup çözümün bir parçası olmak da aslında bir o kadar kolay. Şengül Kazan 1979 yılında kapısından içeriye girdiği Darül bugüne kadar tam 41 yıldır aralıksız her hafta haftada iki gün gidip gönüllülük yapan bir kahraman bizim gözümüzde. İlham veren yaşam öykülerini programda konu etmeye çalışıyoruz, sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Hayatım boyunca her herhalde birçok gönüllü öyküsü dinledim, birçok gönüllü gördüm. Ama 41 yıl boyunca aralıksız gönüllük yapan hem de e, bu kadar zor, duygusal olarak da ağır bir alanda gidip gönüllük yapmak başlı başına bir kahramanlık. Şengül Kazan, umarız örnekleri Türkiye'de önümüzdeki günlerde artacak, örnek olacak bir yaşam öyküsü olur. Şengül Kazan bence daha fazla kişi tarafından bilinmesi lazım. İşte Kentin Gizli Öyküleri programında tam da bu yüzden var. Yaşamın içinden, sokağımızdan, mahallemizden, semtimizden. Televizyonlarda görmediğimiz, adını duymadığımız ama aslında bu yaşamı bize yaşanılır kılan insanları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Kentin gizli öykülerinde tam da dediğimiz gibi bugün bu dünya hala dönüyorsa onların sayesinde döndüğünden emin olduğumuz bu gizli kahramanları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Sizler eğer benim de böyle bir öyküm var anlatmak paylaşmak istiyorum derseniz Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından Facebook ve Instagram üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yaşam öykünüzü paylaşabilirsiniz. Programımızın gelecek bölümlerinde konuk olabilirsiniz. Bizler bugünlükte programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından yine sizlere sesleneceğiz. Ve ilham veren bir başka yaşam öyküsünü sizlerle buluşturacağız. Bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.